Açık Dergiden mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Merhaba. Teknolojinin karanlık yüzüyle tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün aslında herkesi Şampiyonlar Ligi e, final maçı heyecanı sardı ama benim içimde başka bir heyecan var. Murat ben yeni bir virüsten e, haber aldım. Doğru evet, mu? Doğru. Çok, çok fena bir virüs. Çok fena bir virüs. Çok fena ne yazık ki. E, bugün istersen bu virüsü konuşalım. Tamam. E aslında bu? bu bir yeni virüs türü demem lazım. O yüzden sadece bunu ve bunun adını konuşmayalım da genel olarak konuşalım. Ne yapıyor biliyor musun? E, virüs bulaştığı bilgisayarlardaki önemli ya da önemsiz çok önemli değil ama e, bütün döküman dosyalarını şifreliyor. Şifreliyor derken? Şif. Hani nasıl biz aman bir başkasının eline geçmesin okuyamasın dediğimiz diye şifreleriz ya ya da İngilizcesi encrypt, evet. Encryption encrypt bu da zaten öyle yapıyor. Bu da bu dosyaları... Şifreliyor. E o zaman sen o şifreyi sen bilmediğin için o dosyaları bir daha kullanamaz ya da içine giremez mi oluyorsun? Evet yani. yine aynı virüs şöyle bir şey yapıyor ee, bir e-mail adresi veriyor diyor ki dosyalarını bir daha görmek ulaşmak istiyorsan bu e-mail adresinden bizden şifreyi satın alabilirsin. Daha dosyayı şifre etmek için gerekli olan anahtarı satın alabilirsin diyor. Ama mafya virüs bu. Evet yani ben <gülüyor> bugüne kadar olsun. bir virüsün direkt para kazanma aracı olarak kullanıldığını bu anlamda ilk defa rastlıyorum. Ben, e, sen ilk <gülüyor> defa rahatsız Ben daha önce birkaç kere duymuştum <gülüyor> Murat'cığım. Peki e, ne yapacağız? Yani bu nasıl geliyor? Nasıl bundan sonra bileceğiz böyle bir şeyin olduğunu? Şimdi, varlığını öğrendik. Varlığını öğrendik ve hani bugüne kadar diyorduk ki aman ne olur ne olmaz bilgisayarlarınız arızalanır. Yanlışlıkla silersiniz. Virüs bulaşır, bilgisayarlardaki dosyalar bozulur. Bu da aynı. Tek önemli farklılığı. ...bozulmuyor da şifreli ama bozulmuşluğu aynı şey bizim bilgisayarımıza artık biz o dosyalara erişemez hale geliyoruz. O yüzden önce yedeklerimizi alacağız ki hani gereğinde tekrar geri dönelim. Peki ee, nasıl bunun bize bulaştığını anlıyor olacağız? Yani ilk dosyamızı açacağız ama giremeyeceğiz öyle mi uyanacağız mevzuya? Evet. Ne yazık ki öyle yani açacağız, açacağız giremeyeceğiz bilgisayarımızın ekranda önce anlamadığı bir anlamadığımız bir mesaj çıkacak diyecek ki işte şu e-mail adresine bir haber yollayın anahtarınızı alın biz ne anahtarı diyeceğiz sonra bir dosyayı çalışacağız, açamayacağız bir başka dosyaya gideceğiz onu da açamayacağız son derece hani dosyalarımız yavaş yavaş elden gider olacak bir anda. Peki e, sen biraz önce şey söyledin diyor ki sana bir mail adresi veriyor ve hani ulaşmak istiyorsan. Ee, herhalde şu kadar parayı ver de ulaş demiyor ama seni zorluyor e, öyle, aslında. Öyle sonuçta da oraya getiriyor işi zaten. Yani şu kadar parayı, şu kadar parayı yolla bu adrese. Ondan sonra bana bu e-mail adresine şey numaranı at, dekont numaranı ve e, biz de sana anahtar yollayalım diyor. Öyle aleni parada istiyor yani. Tabii tabii tabii. Peki e, o, öyle gittiğinde sana gerçekten o dosyayı iade ediyor mu, veriyor mu? Bilmiyorum. Yani denemedim bugüne kadar da deneyene rastlamadım ee, umarım da rastlamayacağım hı hı. çünkü bu aynı bu spam e, hep konuştuğumuz kötü istemediğimiz elektronik postalar diyoruz ya evet. e, spam'in benim kafamdaki ideal tek çözümü spam yollayan insanların bu işten para kazanmasına engel olmak yani olayın ekonomik damarını kesiyor olmak. Hı hı. O da nasıl? İnsanlar spermle ne reklam yapıyor? Ya içi işte bir takım e, kimyasallar ilaçlar satıyorlar ya ucuza e, işte kredi satmaya çalışıyor e, ya da işte belki hiç tanımadığımız beklemediğimiz, beklemediğimiz bir turizm acentesinden yeni turlarla ilgili bilgiler geliyor. Şimdi biz o tura çok gitmek istesek bile bulduğumuz en ucuz tur o olsa bile biz eğer o şirketi aramazsak dolayısıyla spam yüzünden bu firmalar hiçbir şey kazanmazlarsa daha sonra bu işe para veya emek harcamayacaklardır. Benzer anlamda bu yeni virüse de eğer biz hiçbir zaman aman canım biz de dosyalarımızı kurtarmak istemiyoruz zaten yediğimiz var oradan geri döneriz diyebilir durumda olursak e bu virüs de otomatik olarak bu virüs tipi de sona erecektir. Yani aslında belki e, bu virüsten konuştuk e, böyle açtık bugünü ama galiba sonuçta altını çizerek e, konuşmamız gereken şey de bu backup'ın önemi yani yedeklemenin önemi her türlü riske karşı. Bu virüse de karşı elimizdeki şu anda en önemli e, güç ya da güvence backup olacak. Elbette. Biraz bu backuplama sistemiyle ilgili e, tekrar bir canlandırma yapalım mı? Yani herkesin hevesini arttıralım en azından. E, memnuniyetle aslında e, artık ne kadar kolay olduğundan bahsedelim. E, çünkü kurumsal tarafı işin bir kenara bakıyorum. E, firmalar kendi yedekleme çözümlerini nasıl olsa çalışıyorlardır ama bireysel olarak baktığımız zaman... Artık yeni bilgisayarlarda ya da eski bilgisayarlara bile çok ucuz fiyatlara biliyorsunuz CD yazıcılar takılabiliyor. Hı hı. Ve bunlar 600-700 MB, 800 MB boyutunda dosyayı bir yedeğini almak, almak için gerekli alt tepeyi bize oluşturuyorlar. 600-700 MB aslında çok büyük miktarda bilgi. Eğer biz Windows gibi zaten elimizde başka bir yerde olan yeniden yükleyebileceğimiz dizinleri, programları bir kenara bırakırsak salt kendi dosyalarımızı, kendi yazdığımız dokümanları, fotoğraflarımızı gibi bilgileri eğer bir köşeye doldurursak, bir CD yüzde 80, 90 herkesin işini görecektir. Ve de bir CD'nin fiyatı ne kadar? Maliyeti bir kere altpi kurduktan sonra birkaç yüz bin lira. Evet. Ya da birkaç yeni on kuruş. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla işin yedek tarafı bu. Tabi yedekleme çok önemli ama hiçbir zaman güncel yedek olamıyoruz biliyorsun. Hı hı. Ee, ne olursa olsun ben dün yedeyimi almıştım ama bugün öğlen yiyim bulaştıysa bugün sabahtan öğlene kadar ki bir işlerim var. O zaman ne yapacağız? Yine dönüp dolaşıp e, antivirüs yazılımlarımızın güncelliğine geliyoruz. Çünkü antivirüs yazılımları her virüs gibi bu virüste yakalayacak bilgisayarımıza girmesi ya da girse bile zarar vermesine engel olacak. Evet umarım bununla ilgili hemen bir e, karşı güç e, de yaratılır da e, hani backup, ola, ola, backup olayını bizim gerçekleştirmemiz gerekiyor ama bu virüse karşı da hemen bir antivirüs e, şeklinde bir oluşum gerçekleştirilir diye düşünüyorum. Umuyorum Kesinlikle. Yani. Umarım olacak bu da. Böylece programımızın sonuna geldik. Programımızın sonuna geldiğimiz anda yeni bir virüsten bahsettik. Onu söyleyeyim. Yalnız bu çok tehlikeli bir şey. Bütün bizim kendi şeylerimizi, bilgilerimizi kendisi şifreliyor ve biz bu şifreden haberimiz olmadığı için ulaşamıyoruz. İşin özeti bu. Bir şey söyleyeceksin galiba. Söyleyeceğim. Ben de diyeceğim ki ne olur bunu deşifre etmek için kimseye yazmayın, kimseye para yollamayın. Bu adamların ekmeğine bir de Bizler yağ sürmeyelim o bilgiler sanki bozulmuş silinmiş gibi davranalım yükleyebildiğimizi kurtarabildiğimiz eski yedeklerimizden kurtaralım bilgisayarımızı hemen temizleyip yayılmasına engel olalım ama bunu bir yeni para kazanma aracı olarak kullandırtmayalım. Bunu da yapabilmek için aman aman lütfen her gün akşam evinize gitmeden önce iş yerinizde ya da evinizde backuplarınızı sağlamlayın ve tekrarlayın güncelleyin daha doğrusu tekrarlayın olmadı. Böylece bu haftaki programımızın sonuna geldik. Haftaya çarşamba tekrar birlikte olacağız. Ee, ve ben Banu Zeytinoğlu. Murat dostlar. Bu akşam keyifli bir maç akşamı diliyorum hepinize ve güvenli günler aynı zamanda. Hoşça kalın. Hoşça kalın.